Muhterem hocam, inanmış insanın nitelikleri yazısında en birinci vasıf iman, ikinci vasıf ilahi i deniliyor. Allah'a iman eden ve salih amel işleyenler diye başlayan ayetlerde ise, imandan sonra salih amel mutlak olarak zikrediliyor. İmandan sonra ikinci vasıf olarak ilahi i kelimetullahı zikretmeniz, ayetteki salih ameli takyide anlamına mı gelmektedir? Bu mesele İslam tarihinde de böyle mi anlaşılmıştır? İlahi bir müminin en önemli vazifesidir. Cenab-ı Hakk'ın en çok sevdiği şeydir. Geçende de bir münasebetle ifade edildiği gibi eğer Allah nezdinde ondan daha kutsal bir vazife olsaydı Cenab-ı Hak kendisi kutsadığı Mustafa'yini l-Ekhiyar'ı o vazifeyle gönderirdi. Peygamberhan-ı Hizam gibi Hz. Hani Mesih misalini de arz etmeye çalıştım ben orada. Diyorlar ki Hazreti Mesih Allah oğlunu İnsanların günahı için, zembahsı için feda etti. Sanki Allah Celle Celalü Müsstefeyni Rahyar dediğimiz o seçkinler seçkin insanları işte o İlahi Kelimatullah için göndermiş, feda etmiş, kurban etmiş. Bildiğiniz gibi Kur'an-ı Kerim'de değişik ayetlerde hususuyla İsrailoğulları yukattilune sözüyle ifade ediyor ki peygamberleri öldürüyorlardı. Bunlar arasında bilinen peygamberlerden kimleri öldürdüler bilemiyoruz da son Hz. İsa döneminde Hz. Zekeriya ve Hz. Yahya'yı öldürdükleri kat'i açık ifade ediliyor bu. Hz. Mesih'e öldürme kastıyla suikasta bulundukları bu da kat'i ama Kur'an-ı Kerim'e göre bunlar o kötülüğü ona yapamadıkları cenab konumu semalara kaldırdığı şeklinde ifade ediliyor. Yeni ayette de öldürüldüğü kanaati var Hristiyanlar. Şimdi feda ediyor denebilir yani. Çok önemli bir vazife. Feda ediyor denebilir ona. Eğer Cenab-ı Hak bir şeyi öne çıkarmışsa şayet onu bizim arkaya çekmemiz mümkün değil. Yine geçen de bir münasebetle üzerinde durulduğu gibi her dönemde Önemi vardır bunun. İster Emrül Ma'rif Nehyanın mümkün şeklinde ele alım, isterse üç oyla sevilere Rabbi Kebil Hikmet verme vüdeti hazneti çerçevesinde mütaleydim. İsterse eddino ve nasihah çerçevesinde alın. ve lersulü ve lhammeti Müslimiyi. Allah için Allah'ın rızasını kazanmaya mağroof. Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in namı Celili dört bir yanda şehva diye. Ve müminler bilmeme zulümatından kurtulsun, bilmenin aydınlığını ersinler diye diyebilirsiniz yani. Getireceğiniz şerhle, haşiye ile öyle diyebilirsiniz, öyle bakabilirsiniz. Bunlar onun her zaman önemi üzerinde duruyor, her zaman önemini vurguluyor. Ancak bazı ahvalde bu çok iyi imkemmel yapılar böyle. Hatta devlet doğrudan doğruya sistemin ona göre kurmuştur, kendisini anlatıyordur empoze etme dayatma değil başka milletlere bile o güzel ahlakını güzel düşüncesini evrensel insani değerlere ait değerleri ki büyük ölçüde onlar İslam'da kemale ermiştir. Diğerlerinde vardır kenarında köşesinde siz belki hani bir hoşgörü ve diyalogla sinenizi onlara açtığınız zaman onlar da kendilerinde bulunan güzellikleri ortaya dökerler. Bir güzellikler örfanesi olur. Onlara da kendilerini ifade etme imkanını tanımış olursunuz. Ortamını hazırlamış olursunuz. Ama orada sonuç itibariyle iş gider sizin değerlere dayanır. Çünkü geliştirilmiş değerler, tekemmül ettirilmiş değerlerdir. Cillinin ifadesiyle hakiki insani kamil Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ise şayet hakiki insani kamil o ise onun getirdiği din de hakiki kamil dindir. Zaten o mevzuza fikir beyan etmeye de lüzum yok. Allah cille cilalıyım diyor ki اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ Bir, dininizi ikmal ettim diyor ben. etmem عَلَيْكُمْ nimeti Size nimetlerimi tamamladım. Bugüne kadar her peygambere, her safiye, her veliye nimetlerde bulundum ama fakat size tamamladım ben bunu diyor. وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ د۪ينَ Netice itibariyle benim rızam matduktur yani. Ahirette de size en son vereceğim şey rızamdır, hoşnutluğumdur. Yani Cenab-ı Hak cenneti verir, huriyi verir, gilmanı verir, bağ verir, bahçe verir. Hatta cuma yamaçlarında cemal-i va kemaliyle tecelli eder. Herkes görür. Ali'ül kari ifadesiyle İnanmayanlar o zaman burunur ve dövünürler. Husran onlara cennet nimetlerini unuturlar. 20. mektupta da sabah okundu. Dünyanın binlerce sene mesudan hayatı cennetin bir saatine mukabil gelmez. Cennetin de binlerce sene mesudan hayatı Cenab-ı Hakk'ın cemalini bir dakika görmeye mukabil gelemez. Burada ben bir ilave yapayım. Cenab-ı Hakk'ın cemalini de onun bizzat kullarına ben sizden hoşnutum artık size kızmayacağım demesine mukabil gelemez. Bu da ayrı bir şeydir yani. Doğrudan doğruya, mukavelede de son noktayı koyuyor Allah Celle Celaluhu. Şimdi Allah'ın hoşnutluğu çok önemli. Onun için değişik yerlerde radıyallahu anhum ve radu'an, suresinde de sure onunla noktalanıyor. Allah onlardan razı, onlar Allah'tan razı. Seyrüskü süluki ruhani de de itminan makamı, mutme inne nefsi de, deniyor ki, radiyen mardiye, iki kanadıyla açılımı oluyor onun. Allah onlardan hoşnut, onlarda Allah'tan hoşnut meselesi oluyor yani Allah'ın razı olduğu şey oluyor. Şimdi Allah Celle Celal'u kendi namı Celil'inin anlatılmasından hoşnut oluyor yani o mertebe kusva, ondan daha alası yok yani dinin anlatılması. Ama bazı dönemlerde diyelim ki bir devlet, bir ülke sistemin ona göre kurmuştur. Dolayısıyla başkalarıyla her münasebete geçişinde onu anlatıyordur, onu ortaya koyuyordur. Tekrar edeyim, yani bir dayatma değil. Bir, bir yönüyle empoze etme değil. ille bunu alacaksınız filan. ille medeni olacaksınız, onda bile insan dayatamaz. ille demokrat olacaksınız, dayatamaz onda yani. Ne oluyorsa insanlar olurlar. Uluslararası topluluklar karar verebilir orada. Yoksa bir ülkeyi demokratlaştırmak sizin vazifeniz değildir yani. Çünkü bu mülaze her zaman suistimali açıktır, her zaman haksızlıklara açıktır, her zaman baskı vesilesi olabilir. Her zaman o insanların haysiyetiyle, şerefiyle, onuruyla, milli birlikleriyle, kendi iktidarlarıyla oynamaya bade olabilir. Evet, onlar yok. Ama siz adeta bir panayırda, bir meşherde size ait değerleri teşhir ediyor gibi sergilersiniz. Ve hususiyle de tavırlarınızla, davranışlarınızla, ahlakınızla siz, kendi kültür geleneklerinizle sergilersiniz onları, beğenen alır. Tevhid güneşi doğmuş diyor Alvar İmam'ı, yağmadır alan alsın. İslam güneşi doğmuş, yağmadır alan alsın. İman güneşi zuhur etmiş, yağmadır alan alsın. Sergiyi teşhir ediyorsunuz, beğenen alır onu. O bir marka işidir yani, tam bir markadır. Bu semada markalanmış, damgalanmış. Ve alem bilir onu. Şimdi bu mesele başkadır, dayatma meselesi başkadır yani. İlle de empoze etme meselesi, ille de alacaksınız filan meselesi, o kabaca bir şeydir. Onun içine bazen yobazlık karışabilir. Şimdi bu en kutsal bir vazifedir. Bir devlet kendisini doğrudan doğruya o meseleye kilitlemiş, devlet planını, projesini ona göre yapmıştır. Onu yapar. O zaman o mesele farzi ı haline gelir. Fetler o meseleyi talih derecede yaparlar yani. Namazını kılar, orucunu, tarz zekatını verir. Bunlar farzai şeyler. Hacca gider. Başka bizzat ferdi mükellefiyetlerini yerine getirir. Onu da yapar, onu da yaparsa cenaze namazı gibi işte. emr bil maruf, nehyan-el münker gibi. İlahi kelimetullah. Yaparsa sevap kazanır, bir farz sevabı kazanır. Yapmasa günaha girmez. Ama herkes boyunduruğu yere korsa yapmaz onu. Hatta yapmamaya bir şey daha ilave edeceğim ben. Dikkat etmek icap eder buna. Mesela hakkıyla yapılamıyorsa bence o zaman yine herkese nefil gibi herkese terettübe eder o vazife. Mesela hakkıyla yapılamıyorsa. Yani günümüzde böyle teröre bağlı yapılıyorsa bu. Ve ne diyorlar onlar? Canlı bombalara bağlı yapılıyorsa mesela. İslam'ın drahşan çehresi karartılıyorsa şayet, terörle müşterek mütahale ediliyorsa şayet öyle bir anlatma yerin dibine bassın. Anlatılmasa daha iyi olur, keşke anlatmasalar. O türlü anlatanları imkanı olsa götürüp kaftan arkasında zincire vursana, promete gibi bence daha iyi olur yani. İslam'a zarar vermemiş olurlar. Şimdi böyle bir dönemde doğruyu anlatmak da bana öyle geliyor ki bilenlere farzayın gibi oluyor. Siz bu meseleyi temel esprisiyle kavramış şayet onu kendi çerçevesiyle ortaya koyma mecburiyetindesiniz. Halinizle, dilinizle ortaya koyma mecburiyetindesiniz. Şimdi o zaman bu öne çıkıyor. Bir yani meseleyi böyle kavramak lazım. Allah'a iman ve onun namı celilini ila etme. Haşa onu ila etmeye bizim gücümüz yetmez. Belki kendi ufkumuz itibariyle, kendi ufkumuzu aydınlatma itibariyle, o her zaman Âlidir. Onun Ali ismi de var, Alidir o. Fakat biz kendi ufkumuz itibariyle, kendi kararmış ufkumuzu aydınlatırız. Belki kendi namımızı yüceltmiş oluruz, Müslüman oluruz, ona nispetle biz de yücelmiş oluruz. Öyle demek lazım ve yine onun hakkındaki tenzih mülazamızı da ortaya koyalım orada. Bir yani meseleyi böyle tespit etmek lazım. Bir ikincisi inellezine amene Kur'an-ı Kerim'de inellezine amene ve amelü salihati diyor. Mesela Sümerrede'de Nuh Aleyhisselam'ın inellezine amene ve amil salihati felev mecmur memnu. İnsel insan elefi husrin inellezine amene ve amelü salihati diyor hep iman ve ameli salih. Necip Fazıl İmat aksiyon konferansını Erzurum'da verdiğinde temelde aksiyon amelin karşılığında kullandı. Ve Frenkçe'de o kelime, Latinceden gelen bir kelime, değişik karşılıklar vermeye çalışıyordu. Yani amel desek acaba tam tutar mı bunu? Biraz en yakın kelime amel olarak söylüyor. Fiil kelimesi tutmuyor oraya. Sun kelimesi de tutmuyor. Tam o boşluğu doldurmuyor. Yani epistemolojik olarak orada çok ciddi üzerinde duruyor iman vaksiyonu aksiyonu okumuşsanız. O gerçi o işin uzmanı değil yani bir bir dil uzmanı değil ama fakat ciddi bir konferansdı o. Erzurum'da vermişti o konferansı defa Üzerinde duruyor. iman ve aksiyon dedi. Yani iman ve amel demektir esasen. Bana uygun geliyor biraz ama fakat Kur'an-ı Kerim'in o mevzudaki üstü bunu tercih daha yararlı olur. yani İman ve amel demek daha uygun. Amelle Allah ne kastediyorduysa matlub olan odur. Aksiyon onu doldurmayabilir diyelim. Şimdi ameli salihse şayet salih amel diyor yani orada. Bir, amel amel demekti. Yani namaz bir ameldir, haç bir ameldir, oruç bir ameldir, zekat bir ameldir. Hatta güzel ahlak da bir ameldir. İnsanın bir yönüyle kendisine ait güzellikleri, evrensel İslami değerleri sergilemesi de bir ameldir. Bunlar. Kur'an-ı Kerim bir de salih tabirini koyuyor. Oraya. Şimdi belki aksiyon orada dışarıda kalır. Çünkü aksiyonda sadece hareket vardır yani. Burada bir de arızasız, kusursuz olması var. Salih kelimesini biz bir yerde de kullanıyoruz aynı zamanda. Fasit, tıpta daha çok kullanılan fasit daire diyorlardı. Kısır döngü şimdi, uydurma dilde tercüme diyorlar. Onun karşılığı salih daire diyoruz. İsterseniz bunu da uydurma dile çevirecek olursanız buna da doğurgan döngü diyebilirsiniz yani. Salih daire demek. Salih daire, işin arızasız ve kusursuz yerine getirilmesidir. Yeni hayırlara açık, yeni hayırlara vesile olabilecek, yeni hayırlara ortam teşkil edebilecek, sebep olabilecek hayır demektir. Nasıl şerler şerre çağrıdır, davetiyedir. Bir şer, başka bir şerin vesilesidir, mukaddimesidir. Aynen öyle de. Bir hayır, başka bir hayrın Çağrısıdır bir bakıma, tedai ettirir başka bir şeyi. Nasıl insan bir şer işlemekle imandan bir adım uzaklaşır, küfre bir adım yaklaşmış olur? Bir hayır işlemekle de insan imanda o kadar pekişmiş olur, o kadar daha bir güçlenmiş, daha bir doğrulmuş, daha bir güç kazanmış olur orada. Dolayısıyla küfre ve talalete karşı da kendisine yeni bir sera daha oluşturmuş olur zarardan korunmuş olur. Salih daire diyoruz. Öyleyse sadece mücerred aksiyon değil yani amel değil. Salih olması lazım. Şimdi salih amelde de ıtlak var görülüyor. Sünahatta Üstad Hazretler dediği gibi Kur'an-ı Kerim bazı şeyler ıtlak ediyor, mutlak bırakıyor. ıtlak ediyor ki ta şamil olsun. tamim etsin yani. Her şeyi içine alsın. O zaman iyi kılınmış bir namaz, halis bir niyetle, rükünlerine riayet ederek, şartlarına riayet ederek, aynı zamanda el-faza riayetin yanı başında meselenin ruhuna nüfuz ederek, manasına nüfuz ederek, özünü yakalayarak esas. Ondan maktup olan diyelim marifet, marifete ulaşarak ve marifet ufkundan muhabbet yudumlayarak, muhabbet ufkunda bir yönüyle, aşk-ı şevk yudumlayarak, o meseleyi öyle duyuyor, ve tadıyorsa şayet o zirvede yaşıyor demektir. İşte bunlar birbirini tevlid ediyor, doğruyor. Salih amel oluyor bunlar. Şimdi buna şamil olur bu. Yani hem mutlak manada o işi yapmaya şamil olur, hem de en mükemmelini yerine getirmeye şamil olur. Salih amel. E salih amelse şayet, emr-ü bil maruf nehyanil münker veya ilahi veya cihat veya irşat meselesi onun haricinde kalmaz yani. Demek ki iller lezine amenu ve amilu salihati dediğimiz zaman salih ameller yaparlar. Salihati yerine getirirler. Emru bil marif Yani münker var yani. Hani hilafet kaldırılırken deniyor ki orada kanun maddesi şudur. Hilafet resmen ilga edilmiş fakat büyük millet meclisinin şahsi manevisinde meknuzdur. Bu tabirle kaldırılıyor. Şimdi amel salihin ruhunda esasen emr-i bil maruf, nehy-i ilahi kelimetullah meknuzdur. Ama cem-i nefir zamanında bu meknuz olan şey ortaya çıkıyor. Teker teker her ferde farz-ı ayın olarak terettüp ediyor. Fakat bu sistemli olarak devlet kendi sistemi içinde bunu yapıyorsa müesseleriyle, imam hatipleriyle yani camilerde, vaizleriyle, müşkülleriyle, ve hususi irşat cemiyetleriyle bir dönemde değişik kilise teşkilatlarının misyoner faaliyetlerinde olduğu gibi dünyanın dört bir yanında bu işi yapıyorsa bu teker teker fertlere farz-i olarak terettüp eder. Bir de meselenin böyle bir yanı var. Öyle olunca orada bir tenakuz yok, çelişki yok. Belki meselenin açılması lazım, yorumlanması lazım. Hocam bir ayet-i kerimede salih amel işlesin denilirken yine aynı ayette Allah'a şirk koşmasın buyuruluyor. Bu durumu nasıl anlamalıyız? Evet o kayıt kaydı ittifakı yani. insan salih amel yapsın. Bazen o türlü nakizler de söylenir. Hani şunu yap ama bir ihlatsızlığa düşme diyor. O Keyif suresindeki o şey. وَلَا يُشْرِكْ بِيْبَادَةِ رَبِّهِ اَحَدًا Rabbisine ibadette kimseyi de şerif koşmasın. İsterse şöyle diyebilirsiniz yani. O işin ilk basamağı şudur yani salih amel yapsın. Salih amelde ilk basamak şudur. Yaptığı işlerde başka kimselerin mülazası, nazarı itibarı almasın. Başkalarından beklenti içinde bulunmasın. Mükafat beklemesin. Dünyevi bir mükafata takılmasın. Hatta Allah rızasının dışında, Allah hoşnutluğunun, Allah teveccühünün dışında herhangi bir beklentiye girmesin. Bu bizim gibi düz müminlere göre, daha seviyeli müminlere göre ibadetü taatını cennete de bağlamasın. Çünkü Hz. Cüneyt cennete bağlayarak ibadet yapanlara Abdül Cennet diyor, cennetin kulları diyor. Cehennemden sakınmak için kulluk yapanlara da onlara da ibadü-n-nar diyor. Lezzete bağlı, zevk-i ruhaniye, lezzeti ruhaniye bağlı ibadet yapanlara da ibadül lezzet diyor. İbadul havz diyor. Ee, Allah'ın kulu nerede o zaman? Allah'a kul olmak lazım esas. Allah mabudül hak, maksudül istihkaktır. Allah Allah olduğu için mabuttur. Ona ibadet edilir. Biz ibadet ettiğimizden dolayı Allah yapmıyoruz aşağı. O yapılmaz. Odır yani. Allah mağbuddur. Bu temel esbiri de çok iyi kavramak lazım. Orada diyor ki yani o işin ilk basamağı yapılması gerekli olan şey Cenab-ı Hakk'a takdim ettiğimiz ibadet-ü taata onun genel teveccühü, onun iltifatı, onun rızası onun dışında başka bir şey karıştırmamak lazım. En başta şirk koşmamalı. Bir de şirkin envahına telmikte bulunulmuş oluyor. Şirk bir doğrudan doğruya yani falana da ibadet, filana da ibadet dersin. Bir, bir de gider türbelere bezvalarsın Senden bir çocuk istiyorum dersin. Senden servet istiyorum dersin. Bu da kapalı bir yönüyle, kapalı bir şirktir. Bir de namaz kılıyorsundur, tekbir getirdin. Allah büyüktür diye Allah huzurunda durdun. Fakat şu rükûu biraz daha temkinli yapayım da bir görsünler nasıl rükû edilirmiş. Bu da biraz daha kapalı. Efendimiz sahih hadiste buna Debi bin Nemr buyuruyor karıncanın izi gibi. Herkesin göremeyeceği, karanlık gecede karıncanın izi gibidir ki o ihlasla alakalı vaizlerde hususıyla Ebu'l-Leyse Merkandi'nin tembül gafilinde bir hadis-i şerif zikreder Ebu'l-Leyse ''İnne ekvefe mâ hafe aleykum eşşirkul asgar. Sizin hakkınızda en çok korktuğum şey şirki esğardır diyor. Öyle küçük bir şirk ki önemsemezsiniz onu. ''Kâlu meşşirkul esğar, kâle erriye'' insanların görüşüne bağlı, insanların takdirine bağlı, insanların tebciline bağlı iş yapma demektir. Allah'tan beklediği şey başkalarından bekleme. Ders yaparken, sesini kullanırken, diksiyonuna dikkat ederken, bütün bunlarda halktan bir takdir bekleme, bir alkış bekleme, bir tebcil bekleme. Kendisinden bahsetsinler. Kur'an-ı Kerim münafıkları anlatırken diyorum. Yüpübune en yuhmedu bi malem yefalo. Değil yaptıkları hatta yapmadıkları şeylerle bile sena edilmek ederler. Türkiye'de her şeyi kuvvete bağlamış insanlar, bazı şeyler kendilerine mal edilmediğinde evet bu işin arkasında da onlar var denmediğinden dolayı çekemiyorlar o hareketi, o hizmeti çekemiyorlar. Nedir o hareket? Merdiven koysan, insanların cennete gitmesini kolaylaştırsan onu bile istemiyorlar. Sizin arkadaşlarınızın o genç delikanların dünyada yaptıkları hizmet cennete merdiven koyma gibi bir şeydir. Fakat onu çekemiyor bir zümre. Neden? Çünkü Türkiye'de işlenen bütün hayırların kendilerine ilga edilmesini istiyorlar. Onlara mal edilsin istiyorlar. Başkasının ne hakkı var? Kim size hayırlar, faziletler, kemaller, meziyetler size bağlanacak diye size izin verdi, fırsat verdi. Siz de nereden çıktınız? Dünyada da böyle kaba kuvveti, kaba düşünceyi, bu türlü softalığı temsil eden devletler var. Bunların da başkalarının dünyada hayır adına bir şey yapmalarına, bir şeyi temsil etmelerine tahammülleri yok. Bunun gibi işte insanlar bu türlü şeylere girerler böyle. Bunlar riyadır. Kendini gösterme, sümâ ondan bahsedilsin, kendini duyurmadır bunlar. Kur'an-ı Kerim malum Eryte suresinde Yuraunun Nas diyor. Başka bir yerde Yuraunun Nas Velayet Kurune Allah illa Kaliyla. Allah'ı zikir diye de bir dertleri yok. Ama halkın içinde işte Allah derler, Allah sıra böyle. O da işlerinden gelmez. Namaza kalkarken de esniye esniye gerine gerine kalkarlar. Namazı da öyle kılarlar. Baştan savma, aradan çıkarma şeklinde kılarlar. uyuya uyuyak kılarlar namazları. Ama bir başkasının yanında süslerler, bezerler onu. Bunlar riyacılardır, sumacılardır. Meziyeti, fazileti kimseye vermezler ama meziyet ve fazilet adına da ortaya bir şey koyamazlar. İşte böyle yüşrik ve ibadeti rabbi hişe'en derken şirkin hemen her türünden, her nevinden sakındırmaya matuf, salih ameli bulandırmama adına bir tembihdir o. Hocam dinimizi anlama, anlatma ve yaşama hususunda her dönemde karşımıza çıkan en önemli engeller nelerdir? Engel çoktur. Dinin anlatılması biraz evvel de geçtiği gibi nasıl Cenab-ı Hak nezdinde önemli bir vazifedir. Yani siz dininizi anlatınca ne yapıyorsunuz? Allah'ın rızasını kazanıyorsunuz. Bizim temelde kabullendiğimiz espriye göre diyoruz ki bir insan için gayeyi hayal mefküre diyebilirsiniz. Frenkçe ifadesiyle ideal diyebilirsiniz ona. Fakat Üstad gayeyi hayal diyor. Ziya Gökalp mefküre demiş. frenkçede de ideal bize geçince. Hangisini derseniz deyin. Bunların hepsi oturmuş kelimeler. Ben o kadar ayıklayıcı davranmıyorum. Yani ideal demede de mahsur görmüyorum. Mefküre de Arapça'dan gelmiş bir kelime ama Araplar mefküreyi kullanmıyorlar ideal karşısında. Belki ideali kullanıyorlar. Şimdi bir insan Allah'ın rızasını derdedilmiş edilmiş yani. Hayatını ona bağlamışsa, kilitlenmişse ona, onun dışında başka hiçbir şey düşünmüyorsa tamam bu bir rıza insana demektir. Rıza eri demektir. Şimdi bir de rızayı kazanma yolları vardır. Yani siz rızaya kilitlersiniz de acaba ben bu rızayı hangi yolla elde ederim? Yani buğdayı seviyorsunuz, arpayı da seviyorsunuz, darıyı da seviyorsunuz. Fakat bunları acaba dıştan mı ihraç etsem ben yoksa yurt içinde bunları alıp stok etmiş insanlardan mı alsam yoksa bir yolunu bulsam da tohumunu elde edip bunu tarlaya serpsem mi yani? Bunların hepsi yoldur. Ona bağlanmışsın sen. Şimdi bunun yollarının en başında da bana göre İlahi Kelmatullah geliyor. Biraz evvelki bahisi yani. İmanı billah Bundan sonra eğer sen gerçekten inanmışsan şayet, yüreğinden inanmışsan, imanın vaat ettiği şeyler karşısında rahat duramazsın sen. Çünkü iman insana ebedi saadet vaat ediyor. İman insanı zulümatı ebediden kurtarıyor. İman insanı dünyada vahşetten kurtarıyor. 23. sözde o değişik muazeneleri hatırlayın, köprünün üzerinde. Geçmiş zamana bir mezar-ı ekber şeklinde bakıyorsun. Önünü karanlıklı görüyorsun. Yürüdüğü yol uçurumlarla adeta. İman sayesinde ancak her şeyin yüzü aydınlanıyor. İman sayesinde o varlığı, ekosistemi bir yönüyle senin de bir parçası bulunduğun bir sistem olarak görüyorsun. Allah vaz etmiş ve senin emrine müsahar kılmış. Teşrihi emirleriyle, kelam sıfatından gelen emirleriyle o tekmin emirleri sana okuyor. Ve onları doğru okumanı sana tavsiye ediyor. O kadar seninle işli dışlı. Senden ayrı değil çünkü sen onun bir parçasısın. Onlardan bir tane enstrüman da sensin. Seninle de bir şeyi seslendiriyor Allah Celle Celaluhu. Böyle olunca her şey iman sayesinde aydınlanıyor. Şimdi bunu duydun. Ahiretin aydınlanması da buna navabeste. Ebede namzet olan insanın ebediyeti elde etmesi de buna vabeste. Sen ebediyete ancak bununla masal olursun. Biraz evvel bahsettik. Cenab-ı Hakk'ın cemali ve hakemalini görmeye ancak bununla ulaşabilirsin. Allah'ın ben sizden hoşludum demesini ancak bununla elde edebilirsin. Ve gönlüne göre bir hayat yaşama, varoluşçular bu tabiri kullanırlardı. Sartre gibi, Camus gibi, Marcus gibi düşünürler. Gönlünce yaşama. Gerçek gönlünce yaşama ancak cennette olur. Çünkü orada ne istersen o olur. Nefsin neyi arzu ediyorsa hemen Allah Celle Celaluhu yaratır. Gönlünce yaşama orada gerçekleşir. Şimdi sen inanıyorsun bunlara ve gönlünce yaşamanın orada olacağına inanıyorsun. Öyleyse kendi çevrene karşı nasıl lakkayet kalırsın? Yakınların, akrabaların, annen, baban, dayın, teyzen... Ve sevdiğin insanlar, bir kahvede oturup beraber çay içtiğin insanlar, nasıl da kayıt kalırsın bunlara? İşte peygamberlikteki derinlik oradadır. Defaatle arz etmişimdir bunu. Abdülkuddüs diyor ki Hz. Muhammed Miraç'la sallallahu aleyhi ve sellem gökler ötesi alemlere gitti, siddetül müntahaya gitti, Allah'la konuştu. Cennetin daha güzellikleri başını döndüremedi, bakışını bulandıramadı ona. Dündü ümmetin içine geldi diyor. Allah'a yemin ederim ben oraya, oraya gitseydim, ulaşsaydım, vallahi geriye dönmezdim diyor. Ve bunu değerlendiren hak dostu diyor ki, işte Nebi ile Veli arasındaki fark budur diyor. Biri sürekli ona doğru gidiyor. Mustat peşinde, üns billah peşinde, maiyyet peşinde. Belki oraya ulaşıyor, o seyir Allah, billah. Allah'la maiyetini devam ettiriyor. Bir ayağını pekçe oraya koyuyor ama Hazreti Mevlana ifadesiyle diğer ayağını 72 milyet içinde döndürüyor. Onlara taddırmak istiyor. Duyduğu, gördüğü, hissettiği, masar olduğu şeyleri onlara duyurmak, onları doğruya ulaştırmak için. İşte peygamberane tavır budur yani. Peygamberane azim budur. Peygamber enginliği, peygamber vicdan genişliği de budur. Müs'ati de budur. Herkesi kucaklama. O açıdan imanı billah olunca hemen insan gerçekten yürekten inanmışsa başkalarına da duyurmayı düşünecektir yani. Müstahni kalamaz ondan. Bu birinci iş bir yönüyle. Ve onu biz Cenab-ı Hakk'ın zantısını elde etmek için de vesilelerin en büyüğü sayıyoruz. Allah vicdanlarımıza da öyle kabul ettirsin Mefhum-u muhalifiyle şöyle yaklaşılabilir yani. Bir insan inandım dediği halde, inandığı şeyleri, sistemi, düşünceyi, kendi kültür kaynaklarından ne eden değerleri, başkalarına duyurma cehdi yoksa, onun imanında problemi var demektir. Mefhum-u muhalifiyle meseleye böyle bakılabilir. Anlatma aşkı iştiyakı yoksa, ilahi kerimotullah aşkı iştiyakı yoksa, irşat aşkı iştiyakı yoksa, onun imanında problemi var demektir. Öbür tarafı görmesi gerektiği gibi göremiyor. Öbür alemin vaat ettiklerine tam inanamamış demek. İnansa bir insan nasıl olur yani? Sen nasıl annenin elinden tutmayı düşünmezsin? Babanın elinden tutmayı düşünmezsin? Onlara yakın sevdiğin insanların elinden tutmayı düşünmezsin? Çocukların ellerinden tutmayı düşünmezsin? Laka ilk kalmamaz. Sahabideki enginlik bundan kaynaklanıyor. Havalideki enginlik bundan kaynaklanıyor. Hz. Bediüzzaman'daki enginlik ve onun saf ve evveldeki talebelerindeki enginlik bundan kaynaklanıyor. Hapishaneleri lüks otel köşelerinden daha fazla ihtiyar ediyorlar. Yani. Eğer Bediüzzaman şu tedbiri yapmasaydı, hapishanenin önünde veya mahkemenin önünde onun halis talebeleri çadırlarını kurup, bu mahkemenin vereceği adilane kararı imzal edecekler diyoruz. Rübeyl Gündüzal. Yürekten bağlanmışlardı o işe. Ve insanlığın kurtuluşunu O'nda görüyorlardı, Allah anlatmada görüyorlardı. Başka türlü olamaz yani. O'na ister mefhumu muvafıkıyla, fıkhı metodolojisi açısından bakarsınız, tefsir metodolojisi açısından bakarsınız, isterseniz mefhumu muhalifiyle bakarsınız, her ikisi de aynı noktaya bakıyor, aynı hususa bakıyor, aynı hususa hatırlatıyor. Evet, şimdi engele gelince bu iş bu kadar önemli. Ben önemine esas meseleni arz etmeye çalıştım, çok önemli. Şimdi bu meselenin ta baştan bu yana Mefisto ile başlayan bir şeyi var. Bir düşmanlık var, bir husumet var yani. Üstad diyor ki İhlas Salesi'nde, Umuru Hayriye'nin manileri olur. Şeytanlar bu hizmetin hadimleriyle çok uğraşırlar diyor. Demek şeytanlar sizde uğraşıyorlar yani. Niye başkalarıyla uğraşmıyorlar? E uğraşılacak halleri yok ki zaten onlarla. Birisi caminin önünden geçiyormuş, bakmış ki bir orada biri duruyor. Sen kimsin demiş burada, ne bekliyorsun? Ben şeytanım demiş. E ne bekliyorsun burada? Demiş şu caminin içinden çıkacak insanlar, bekliyorum. Elinde de bir sürü gem var, şunları kafalarına vurayım ben, istediğim tarafa yönlendireyim onları. Benimki hangisi diyor o gemlerden? Sana gemelüzüm yok ki diyor, sen zaten... Kendi ihtiyarınla seçeceğini seçmişin Arkamdan koşturuyorsun sen. Şeytan niçin umur Hayriye'ye karşı çıkıyor? Allah diyor ki kaç yerde Kur'an-ı Kerim'de. Senin namına yemin ediyorum hepsini baştan çıkaracağım. Senden uzaklaştıracağım bunları diyor. İdlal edeceğim. Ve cehennemi dolduracaksın onlarla diyor. Şimdi böyle bir şey. Tabiatı dalalete, küfre kilitlenmiş bir varlık o. Başka şeyleri düşünmeye, mülahazaya almaya, içinde boşluk kalmamış onun. Bunu arz ederken hep kine, nefrete kilitlenmiş bir insan, ona gelseniz o esnada deseniz, yahu biraz mülayim ol, halim ol, selim ol, dedirtme, hilme, der sana. Bir tane de ağzına yumruk vurur. Şeytanın hayatı daimi böyledir. Mütemadi, kine, kilitlenmiş gibi bir hali vardır. Şeytan bu. Şimdi şeytan Allah'a karşı böyle bir tavır alacak. Allah'ın ibadına karşı böyle bir tavır alacak. Yine tembih son bahsinde Efendimiz'e şeytan karşılaştığından bahsediyor Ebu'l-Lis-i Merkandi. sorduğu on tane soru soruyor. Sorulardan bir tanesi de şu. Diyor en çok kimden nefret ediyorsun? Diyor senden nefret ediyorum. Elbette ondan nefret edecektir. Çünkü kainatın yüzüne serttiği nurlarla varlığın manası ve mahiyeti okunuyor. Çünkü o levlak lema halaktul efrakin kahramanı. Çünkü olmasaydı eşyanın mahiyeti anlaşılamayacaktı. Olmasaydı biz Enbiya'yı tanıyamayacaktık. Olmasaydı dünya ve okvayı anlayamayacaktı. Elbette şeytan onun düşmanı olacaktır. Ondan sonra da derecesine göre başkalarının düşmanı olacaktır. Şeytan ve şeytanın hizbi Rabbi عَوْضُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاتِينَ وَاَوْضُ بِكَ رَبَّهَا يَحْتُرُونَ Şeyatin diyor yani. Bir tane şeytan değil, şeytanlar. İnsi ve cini şeytan. Minel cinnetü vel nas diyor. Hem insanlardan hem de cinlerden. Allah'ı inkar eden, inkara dokunduğu zaman kendisine dokunulmuş gibi rahatsız olan, küfür dediğin zaman rahatsız olan, ateizin dediğin zaman rahatsız olan bunlar inkara kilitlenmiş tabiatlardır. Rahatsızlık duyuyor bunlarda. İşte bunlar siz bir hayra insanları çağırıyorsanız şayet, minarenin başına çıkmış, insanları hayra davet ediyorsunuz. Buna mani olmak isteyeceklerdir. O camiye gelenleri engelleyeceklerdir. Onların başlarına gem vuracaklardır. Başka vadilere çekeceklerdir onları. Camiye girmelerine engel olacaklardır. İslam camisine girmeye, İslam cemaatinden istifade etmeye engel olacaklardır onlar. Şeytanlar ve muzir insanlar umru hayliyeye mani olacaklardır. Öyleyse emr-ü bil marufa da mani olacaklar bunlar. Sair salihatı yapmanıza da mani olacaklardı bunlar. Gayet tabidir bunlar. Şeytanın tabiatından kaynaklanıyor. Şeytan tabiatlı insanların tabiatlarından kaynaklanıyor. Neden öyle oluyor? Bir siz o hayri yaparken sevap kazanacaksınız. Bir de o umuru hayliyanı muzir manileri tarafından engellemeler karşısında sarsılmayacaksınız, tökezlemeyeceksiniz, dimdik duracaksınız. Doğru bildiğiniz yolda yürüyeceksiniz. Bir de menfi, negatif yönden sevap kazanacaksınız. Bir yaptığınız işlerden pozitif olarak sevap kazanacaksınız. Bir de bu engelleri aşacaksınız. Bir köylan gibi. Hiçbir şeytan sizi engelleyemeyecek. Dünyanın hiçbir cazibe daha güzelliği karşısına dize gelmeyeceksiniz. Hiçbir şey karşısına eğilmeyeceksiniz. Her şeyi ayağınızın ucuyla iteceksiniz. Dünya bile tecessüm etse... Bir fettan halinde karşınıza dikilse rahatlıkla onu da itmesini bileceksiniz. Allah diyecek, yürüyeceksiniz. İşte bir de oradan sevap kazanacaksınız. Bilemezsiniz. Yaptığınız müspet şeylerle elde ettiğiniz sevap mı daha büyüktür? Yoksa menfi şeyleri itmekle, yolunuza yürümekle mi elde ettiğiniz sevap daha büyüktür? Belli değildir o. Çünkü Üstad da işaret ediyor. Musibetlerden gelen sevaba da işaret ediyor sanatta gelen sevaba da işaret ediyor. Ve üç tane esas üzerinde duruyor ciddi. Siz açabilir bunları beş yapabilirsiniz, yedi yapabilirsiniz. Aynı mesela ama fakat bunlar çok önemli esaslardır. E Allah onun için vermiş yani. Bu açıdan şeytan bir yönüyle belki bizim rakibimiz. Hazımsız bir hasuttur bu. Çekemeyen bir şeydir. Meziyetleriniz karşısında fevkalade rahatsızlık duyar. O'nun da kendine göre kullandığı enstrümanlar vardır. Hz. Mevla'nın bu mevzaki ifadesini arz etmiştim de yine. Hz. Mevla'na konuşuluyor öyle. Kur'an-ı Kerim'de yok, sünnet-i sayede de görmedim ama eski menkıbe kitaplarında böyle feri atlardan çok nakillerde bulunuyor Hz. Mevla'na. Kendinden evvel yaşamış insanlardan çok nakillerde bulunuyor. Bu da o nakillerden bir tanesi olabilir. Mesela yeni ahitte hiç olmayan bahislerden, Hz. İsa ile alakalı bahislerden bahsediyor. Ama bu ihtimal ki bir kısım Hristiyan azizlerinden, bu İslam ulemasının eline düşen şeyler de Hz. Mevla'da ondan bahsediyor. Diyor ki Cenab-ı Hak şeytanla konuşuyordu. Şeytan, madem beni dergahından kovdun, recim dedin sen. şeytan Şeytan recim. Tard olunmuş. Allah huzurundan kovulmuş. Ve uzaklaştırılmış. Bu iki mana da var. Şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. O zaman bana da insanlara karşı kullanacağım bir şey ver diyor. İstediğin kadar servet diyor Cenab-ı Hak. Bir düşünüyor sonra somurtuyor. İşte istediğin kadar ömür yine somurtuyor. Güç kuvvet diyor yaşlanmama mesela yine somurtuyor. Bunlarla ben insanları kandıramam diyor. Sonra diyor ki şehvet argumanlı sana en sürmanlı veriyorum. Taife-i kullanabilirsin burada. Hz. Mevlana diyor ki zil taktı, fıkır fıkır oynadı orada. Ben bununla çok zayıf insanları baştan çıkarır, şirazeden çıkartayım dedi diyor Hz. Mevlana. Çağın önemli bir meselesine parmak basıyor. İnsanların çoğunun dize geldiği bir husustur. Para karşısında dize gelenler vardır ama ben zannediyordum çoğu es geçer bunları, önemsemez. Fakat büyük çoğunluk onun karşısında zannediyorum eğilirler. Şimdi onlar şeytanın kullandığı enstrümanlardır. Onları çalar ve seni arkasından koşturur. Bu açıdan emr bin Maruf nehy-i Halil Münker yapmaya karşı da onun bir tavrı vardır. Çünkü o seni Allah nezdinde kıymetli hale getiriyor. Oysa senin kıymetini düşürme peşinde koşuyor. Ona fırsat vermeyecektir. Onun avenesi de fırsat vermeyecektir. Hizmi de vermeyecektir. Hizmi şeytan diyor Kur'an-ı Kerim. Üstad da bu tabiri kullanıyor. O hücumatı sitede de Hizmi şeytan şakirtleri diyor. Şeytanı şakipleri. Hizmi şeytan diyor. Cenab-ı Hakk'ın rızası çizgisinde yaşayanlar Onlara karşı kararlı, sürekli mücadele eden bir yüzü şeytan vardır. Bunlar onların hayırlı işler yapmalarına fırsat vermeyeceklerdir. Vermeyeceklerdir. Bileceksiniz onu. Engelleneceksiniz orada. Bazen güzel şeyler yapacaksınız. Bazen yaparken de aklınıza gelmeli. Ya Rabbi devamına ve temadisine muvaffak kıl. Senden inayet olmazsa biz bu işi devam ettiremeyiz. Başladık ama götüremeyiz. Allah inayetini üzerimizden eksik etmez. Selam. Lokman aleyhisselam. Ya büneyi akimussalate diyor. Vamur bilme'ruf. Sonra emret. Ve hanil münker diyor. Sonra münkerden de insanlara alı koy diyor. Namaz kıl, maruf emri. Münkerden alı koy. Yani irşat yap. Yani cihatta bulun. Yani Allah'a anlat. Yani ilahi kelimetullah yolunda oluyor. Yani ilahi kelimetullah yolunda ol diyor. Arkadan da diyor, asl bir alamasa mukadderdir sonra başına gelecek var demek sana. Dişini sık, onlara karşı da sabırlı ol diyor. Dört tane emir var. Namaz kıl, emrübin maruf yap, ne yani münker de bulun. Dördün gelince dişini sık sabret diyor. Çünkü bu üç tane şeyi yapan birisi varsa şeyler yakasına yapışırlar. Tehcire tabi tutarlar tehdide tabi tutarlar hayatını sınırlandırırlar onun. Tehdit tabiri vardır hukuk sisteminde, emniyette de kullanılan bir tabirdir. Falan hakkında tehdit var derler. Tehdit kaldırıldı derler. Sürgün, hazreti ve zaman hepsini bir çırpıda ifade ediyor. Memleket memleket sürgüne gönderildim. Aylarca ihtilattan men edildim. Memleket hapishanelerinde bana yer hazırladılar diyor memleket zindanlarında şu oldu bu oldu diyor. Bu akibet demektir yani. O türlü şeylere kilitlenmişsen hepsini sana reva görürler. Burada yine bir mefhum muhalife gireyim ben. Böyle bunlar başına gelmeyen insanlar, ben akıllı davranıyorum. Onun için bazıları işte akıllarını yanlarında taşımıyorlar. Onun için başlarına geliyor diyebilirler. O akıl taneler Bilemiyorlar ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hayatında hiç güldüğü gün olmadı. Hep çekti. Acaba zavallı kendisini Efendimiz'den daha akıllı mı zannediyor? Hz. Musa Mısır'dan kaçma mecburiyetinde kaldı. Kendini Hı -hı. akıllı mı zannediyor o peygamber? Hz. Mesih berdar edilmek istendi. Hz. Zekeriya testereyle ikiye biçildi. Peygamberden kendini daha akıllı mı zannediyor? Hayır akıllı değil. Akıbetinden korkmalı o. Birine ilişmiyorlarsa bir faslı müşterek var demektir. Onların hoşuna giden bir yanın var ki sana ilişmiyorlar. Belki bazı yerlerdeki mesleğin itibariyle senin yarın ifade edeceğin şeyler hatırına bugün süküt hutbesi irade ediyorsun. Hutbemi yarın seslendireceğim. Bugün bestesini yapıyorsun. Diyorsun ki bir gün onu önüme koyacağım. Elime bir enstrüman alacağım, bir ud, bir keman alacak o zaman seslendireceğim. Onlara sözüm yok benim. Fakat ebedi durgunluğa niyet etmiş insanlar başlarına bir şey gelmiyorsa akıbetlerinden endişe etsinler. Vesselam.